Zuhruh Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Amin Hidayet yolunu apeşikâr gösteren şu kitaba and ederim ki Hakikat biz onu, onun manalarını anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o Kur'an nezdimizdeki ana kitapta sabit, çok yüce, çok kıymetli bir kitaptır. Siz haddi aşan bir kavimsinizdir diye artık o Kur'an'ı sizden uzaklaştırıp, inzalinde vazgeçip bırakı mı verelim? Halbuki biz evvelki ümmetler içinde de nice peygamberler gönderdik. Onlar da kendilerine bir peygamber gelmeye dursun, ille onunla istihza ederlerdi. Onun için biz kuvvetçe bunlardan daha çetinlerini helak ettik. O evvelki ümmetlerin misalleri, nice ayetlerimizde geçmiştir. Andolsun ki eğer onlara gökleri, yeri kim yarattı diye sorarsan elbette onları o mutlak galip, o her şeyi hakkıyla bilen Allah yarattı derler. O Allah ki yeri sizin için bir beşik yapmış, onda doğru gidesiniz diye yollar açmıştır. O Allah ki gökten bir ölçü ile su indirmiştir. İşte biz onunla ölü bir memlekete can verdik. Siz de böylece kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. O Allah ki bütün mahlukları sınıf sınıf yaratmış. Sizin için gemilerden, hayvanlardan bineceğiniz şeyleri meydana getirmiştir. Ta ki sırtlarında karar kılasınız. Sonra üzerlerine yerleşince kalplerinizle Rabbinizin nimetini iyice düşünesiniz. Ve dilinizle de, ''Bunları bize eden Allah'ın şanı ne yücedir, münezzehtir. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Biz herhalde ancak Rabbimize dönüp gidicileriz diyesiniz. Böyle iken kullarından kimi ona bir cüz ısrar ettiler. Hakikat insan açıkça küfürbazdır. Yoksa o yaratmakta olduklarının içinden kendisine kızlar edindi de oğlanları size mi ayırıp seçti?'' Onlardan birine o çok esirgeyici Allah'a islat ettiği bir benzerle müjde verildiği zaman o gamla dolu ve ebkem bir halde yüzü kapkara kesiliyor. Onlar süs içinde yetiştirilmekte olup da kendisi mücadele hücretini açıklamayan kişiyi mi Allah'a nispet ediyorlar? Onlar o çok esirgeyici Allah'ın bizzat kulları olan melekleri de işler yaptılar. Onların yaratılışlarında hazır idiler? Onların bu yalan şahitlikleri yazılacak. Onlar sorguya çekileceklerdir. Dediler ki, eğer o çok esirgeyici Allah dileseydi, biz bunlara tapmazdık. Onların buna dair hiçbir bilgisi yoktur. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Yoksa biz kendilerine bu Kur'an'dan evvel iddialarına yer veren bir kitap verdik de, Şimdi onlar buna mı tutunuculardır? Bir akis şöyle dediler. Gerçek biz atalarımızı bir ümmet bir din üzerinde bulduk. Biz de hakikaten onların izlerin üstünden doğruya erdirilmişleriz. Senden evvel herhangi bir memlekete fena ahivetleri haber verici hiçbir peygamber göndermedik ki ille oranın refah erbabı da böylece gerçek biz atalarımızı bir ümmet bir din üzerinde bulduk. Biz de hakikaten onların izlerine uymuşlarız demişlerdir. O peygamberlerden her biri şöyle dedi. Ben atalarınızı üstünde bulunduğunuzdan daha doğrusunu size getirdimse de mi? Onlar da biz dediler. O sizin gönderildiğiniz şeylere doğru da olsa küfredicileriz. Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık. İşte bak tekzip edenlerin akıbeti nice oldu? Bir zamanda İbrahim babasına ve kavmine ben demişti. Hakikat sizin tapmakta olduklarınızdan uzağım. Fakat beni yaratan Allah müstesna, şüphe yok ki O beni doğru yolda muvaffak edecektir. İbrahim bunu, bu tevhid kelimesini ileride Mekkeliler de dinine dönsünler diye zürriyeti arasında baki bir kelime yaptı. Daha doğrusu ben onları da, atlarını da, kendilerine hak ve şeriat hükümlerini açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalendirdim, yaşattım. Fakat kendilerine o hak gelince, onlar bu sihirdir, biz onu inkar ile küfredicileriz demişlerdi. Bir de şunu söylediler, şu Kur'an, iki memleketin birindeki büyük bir adama indirilmeli değil miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların maşetlerini bile aralarında onlar değil biz taksim ettik. Kimi derece derece diğer kiminin üstüne çıkardık ki bir kısmı bir kısmını iş adamı edinsin. Rabbinin rahmeti onların toplaya geldiklerinden daha hayırlıdır. Eğer bütün insanlar küfre imrenecek bir tek ümmet haline gelmeyecek olsaydı o çok esirgeyen Allah'a küfreden kimselerin evlerinin tavanlarını, üstünden çıkacakları merdivenleri, odalarının kapılarını, üzerine yaslanacakları tahtları hep gümüşten yapardık. Onları altın zinetlere boğardık. Bunların hepsi dünya hayatının geçici metaından başka şeyler değildir. Ahiret saadeti ise Rabbinin indinde ancak küfür ve maasiden kaçınanlara mahsustur. Kim o çok esirgeyici Allah'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytan musallat ederiz. Artık bu onun ayrılmaz bir arkadaşıdır. Şüphesiz ki bunlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerini hidayete erdirilmiş olduklarını sanırlar. Nihayet o bize geldiği zaman dedi ki der ki keşke seninle benim aramda Gün doğusu ile gün batısı kadar uzaklık olsaydı sen ne kötü arkadaşmışsın. Bu temenniniz ve peşimanlığınız bugün size asla fayda vermez. Çünkü hepiniz zulmettiniz. Muhakkak siz de azapta ortaklarsınız. Artık Habibim o sağırlara sen mi duyuracaksın? Yahut o körlere, o apaçık bir sapıklık içinde bulunan kimselere... Sen mi hidayet edeceksin? Eğer seni herhalde alır götürürsek şüphe yok ki onlardan biz intikam alıcılarızdır. Yahut onlara vat ve tehdit ettiğimiz azabı senin hayatında behemahal kendine göstereceğiz. Çünkü biz onların üstünde iktidar sahipleriyiz. Binaenaleyh sen sana vahyalunan Kur'an'a kuvvetle sarıl. Muhakkak ki sen doğru bir yol üzerindesin. Şüphe yok ki o Kur'an senin içinde, kavmin içinde kat'i bir şereftir. Siz ondan mes'ul olacaksınız. Senden evvel gönderdiğimiz peygamberlerimize sor. Biz o çok esirgeyici Allah'tan başka tapılacak ilahlar yapmış mıyız? Amdolsun ki biz Musa'yı da ayetlerimizle Firavun'a ve cemaatına peygamber olarak gönderdik de o, ben gerçek, alemlerin Rabbinin, Elçisiyim dedi. Fakat onlara ayetlerimiz gelince bir dene görsünler. Onlar bu ayetlere gülüyorlar. Biz onlara herhangi bir ayeti göstermiyorduk ki bu mutlaka öbürlerinden daha büyüktü. Onları belki küfürden dönerler diye bir zamanda azab bile tuttuk. Azabı görünce dediler ki: Ey sihir yapan! Bizim için Rabbine sana olan vaadi ve cih ile dua et. Muhakkak biz doğru yola kavuşturulmuş olacağız. Fakat biz onlardan azabı giderince bir de ne bakarsın? Onlar verdikleri sözü bozuyorlar bile. Firavun kavmi içinde haykırdı. Ey kavmim dedi. Mısır padişahlığı ve altımdan akan şu ırmaklar benim değil mi? Hala gözünüzü açmayacak mısınız? Yoksa... Ben ondan hayırlı değil miyim? O ki hakirdir. Meramını bile hemen hemen açıklayamıyor. Öyle ya. Onun üstüne gökten altın bilezikler atılmalı. Yahut beraberinde birbiri ardınca kendisini tasdik edici melekler gelmeli değil miydi? Suretle kavmini küçümsedi. Onlar da kendisine itaat ettiler. Hakikat onlar fasıklar grubu idi. Nihayet onlar bizi gasaplandırınca kendilerinden intikam aldık. Derhal onları toptan suda boğduk. Bu vecih ile onları sonra gelen ümmetler için ibret verici bir geçmiş ve misal yaptık. Meryem oğlu bir misal olarak öne atılınca hemen senin kavmin bundan şımarıp haykıra haykıra gülüyorlar. Dediler ki bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu? Bunu sana Habibim batıl bir mücadeleden başka maksatla irat etmediler. Daha doğrusu onlar çok düşman bir kavimdir. O bizim kendisine nimet verdiğimiz İsrail oğullarına ibret verici bir misal yaptığımız bir kuldan başkası değildi. Eğer biz dileseydik size bedel elbet yeryüzünde ardınızda kalacak melekler yaratırdık. Şüphesiz ki o saatin ilmi Kendisiyle bilinenlerdendir. Artık buna karşı sakın şüpheye düşmeyin. Onlara de ki, bana tabi olun. Sizi davet ettiğim bu yol doğru bir yoldur. Sakın sizi şeytan çevirmesin. Çünkü o hakikat sizin aşikar bir düşmanınızdır. İsa o apaçık delilleri getirdiği zaman şöyle demişti. Ben size gerçek hikmeti getirdim. Bir de hakkında ihtilaf ede geldiğiniz şeylerden ...bazısını size açıklayayım diye geldim. Artı Allah'tan korkun, bana tabi olun. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbiniz. Haydi hepiniz ona kulluk edin, doğru yol budur. Sonra aralarından partiler çıkıp ihtilaf ettiler. Artı pek acıklı bir günün azabından... ...vay o zulmedenlere. Onlar kendileri farkında olmayarak... Başlarına gelecek o saatten başkasını mı gözetliyorlar? Dostlar o gün birbirine düşmandır. Takva sahipleri müstesna. Ey benim ayetlerime iman edip de Müslüman olan kullarım. Bugün size hiçbir korku yoktur. Siz mahzunda olmayacaksınız. Sürür ve ikrama müstarak olduğunuz halde siz de mümin zevcelerinizde girin cennete. ''Onlar altın tepsiler ve testilerle tavaf ve ziyaret edilecektir. Canlarının isteyeceği, gözlerinin hoşlanacağı ne varsa oradadır ve siz içinde ebedi kalıcılarsınız. İşte bu, sizin yapa geldiğiniz iyi amel ve hareketleriniz sayesinde mirasçı kılındığınız cennettir. Burada sizin için birçok meyveler vardır, onlardan yiyeceksiniz.'' ''Şüphe yok ki günahkarlar cehennem azabında ebedi kalıcıdırlar. Bu azap onlardan hafifletilmeyecek. Onlar bunun içinde ümitsiz susayacaklardır. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalimdirler. Şöyle çağrıştılar çağrışırlar. ''Ey Malik Rabbim bizi öldürsün o da. Siz behemahal azapta kalıcılarsınız.'' dedi dediler. Andolsun biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz hakkı çirkin görenlerdiniz. Yoksa onlar işi sağlam mı tutmuşlar? İşte biz de hakikaten sağlam tutanlarız. Yahut biz onların içlerinde gizlediklerini ve aralarındaki fısıltılarını işitmiyoruz mu sanıyorlar? Hayır, işitiyoruz. Onların yanında da bizim elçilerimiz de var, yazıyorlar. Dibindeki o çok esirgeyen Allah'ın bir farz, bir evladı olsaydı ben ona kapanların ilki olurdum. Hem göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi onların vasfede geldiklerinden münezzehtir. Şimdilik sen bırak onları, batılın içine dalsınlar. Dünyalarında oynaya dursunlar. Nihayet azab ile tehdit edilmekte oldukları günlerine kavuşturulacaklardır. ''O gökte de ilah, yerde de ilah olan bir Allah'tır. O yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin mülk ve tasarrufu, kendisinin olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Saatin ilmi O'nun nezdindedir. Hepiniz ancak O'na döndürülüp götürüleceksiniz.'' Allah'ı bırakıp da tapar oldukları putlar hiçbir kimseye şefaat etmek selahiyetine malik değildir. Hakka bizzat kalpleriyle bilerek şahadet edenler müstesna. And olsun ki kendilerini kimin yarattığını onlara sorarsan elbette Allah derler. O halde nasıl olup da Allah ibadetten çevriliyorlar? Onun Ya Rab demesi Hakkı için Muhakkak ki onlar imana gelmezler ki ruhudur. Şimdilik sen habibim onlardan yüz çevir selam de. Artı yakında bileceklerdir.